Kaynuka Oğullarının Sürgünü Yahudiler Bedir Savaşı'ndan önce de Müslümanlara kin beslemeye başlamışlardı. Müslümanlar Bedir'de galip gelince Yahudiler onlara kinlerini ve hilelerini daha da arttırdılar. Müslümanların aleyhine hileler düzmeye, entrikalar çevirmeye başladılar. Müslümanlarla olan ahitlerini bozdular. İşte o zaman Müslümanlar onlara çok şiddetli oldular. Onlardan bir çirkinlik açığa çıkınca hemen onlara vuruyorlardı. Yahudiler Müslümanların kendilerini şiddetle yakalamalarından korktular. Fakat geri duracakları yerde Müslümanlara gitgide eziyetlerini arttırıyorlardı. O eziyetlerden biri de şu idi. Araplardan bir kadın Kaynuka Yahudilerinin çarşısına beraberlerine zinet eşyası olduğu halde gelip onları satmak için bir Yahudi kuyumcunun yanına oturmuştu. Bir Yahudi gelip o kadının haber olmadan gizlice arkasından eteğini sırtına bir dikenle tutturdu. Kadın kalkınca edep yerleri gözüktü. Yahudiler kahkaha atarak güldüler. Kadın feryat ederek bağırdı. Bunun üzerine Müslümanlardan bir adam kuyumcu Yahudinin üzerine saldırdı ve onu öldürdü. Yahudiler de o müslümana hiddetlenip onu öldürdüler. O müslümanın yakınları Yahudilere karşı diğer müslümanlardan yardım istedi. Müslümanlar Yahudiler üzerine hücum ettiler. Böylece müslümanlarla Yahudiler arasında çekişme vaki oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden Müslümanlara eziyet etmekten ellerini çekmelerini istedi. Fakat onlar kızgınlıklarını açıkladılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla beraber çıkıp Kaynuka oğullarını şiddetli bir şekilde muhasara ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ileri gelenleriyle istişare ettikten sonra Kaynuka oğullarının hepsinin öldürülmesini kararlaştırdı. Abdullah bin Ubey bin Selül Resulullah'a geldi. Bu adamın Müslümanlarla anlaşması olduğu gibi Yahudilerle de anlaşması vardı. Ve dedi ki ya Muhammed, müttefiklerime ihsanda bulun. Nebi aleyhissalât ve selam aldırmış etmedi. Abdullah istediğini tekrarladı. Nebi aleyhissalât ve selam ise ondan yüz çevirdi. Adam iyice yalvarıp ısrar etti. Nebi aleyhissalât ve selam bu iyilik ve merhametle Medine'deki gerginlik gider diye düşündü ve onların öldürülmemelerini fakat Medine'den sürgün edilmelerini kararlaştırdı. Yaptıkları kötülüklere bir ceza olarak Medine'den uzaklaştırıldılar.